İlk romanı Romantik Korku 2002'de çıktı. çeşitli dergi ve gazetelerde edebiyat, sinema, popüler kültür konulu yazıları ve öyküleri yayımlandı. Apartman Boşluğu Arnavutçaya, Arapçaya, Bulgarca'ya, İngilizce'ye, Rumence'ye ve Çince'ye çevrildi. Karanlık Oda İtalyanca'ya çevrildi. Yayınlanmış kitaplarım Romantik Korku 2002'de, Rüya Günü 2003'te. ...Boş Zaman 2004'te... ...Apartman Boşluğu 2008'de... ...Karanlık Oda 2010'da... ...ve son romanı... ...Doğa Tarihi 2014'te yayınlandı... ...ayrıca yayınlanmış... ...iki tane hikaye kitabı var... ...İlki Bir Yaz Gecesi Kabusu 2005'te... ...sonuncusu da... ...Geçtiğimiz Günlerde Yayınlanan... hikayede Büyük Boşluklar Var... ...adlı kitapları... ...bütün kitapları iletişim yayınları tarafından yayınlanıyor... ...Hakan Bıçakçı'nın... ...şimdi... En son doğal tarihini konuşuyorduk ve orada hani insanların bir böcek gibi izlenmesi evet, bitirememiştik doğal tarih evet, geçen gibi. Aslında orada şeyden ben bitirmek istemedim çünkü bu böceklik Hı -hı. hikayesi de yani bu anlatılarınızda sizin hep olan bir şey. Biraz bunu o zaman devam etsek neden? Evet bu böcekler şeyi konuşuyorduk. Bir Kafka'nın dönüşümdeki Hı -hı. Yazma sebebi olduğunu tahmin ettiğim yani bir insan böcekleşmeyi böyle bir böceğe dönüşmeyi hak etmiyor gibi bir isyan duygusu var aslında hı hı. bana kalırsa. Biraz doğa tarihinde de benzer bir motivasyon hissettim ben. Yani e, bir kadını robot olarak anlatıp robot hı hı. uyumluluğuyla hareket eden birini anlatıp e, bu böyle olmamalıyı okura hissettirmek. Yani ben yazar olarak anlatıyorum. E, o noktada araya girmeyerek hı hı. tüm kötücülüğümle tabloyu çizip e, bu isyanı okura bırakmak istedim. Niye hı hı. böyle oluyor? Böyle bir yerden dönse evet. diye ama karakter artık o yola öyle bir girmiş ki ve o kadar çok baskı alanı hı hı. üzerinde ki dört bir yandan iş dünyasında ayrı, hı hı. evinde ayrı, e, sevgilisiyle ayrı hı hı. E, binbir baskı üzerinde kendine bir hareket alanı, manevra alanı bırakmamış. Ee, ve o şekilde e, kötü sona doğru devam ediyor anlatı. Evet zaten bir taraftan ben şey, de diye, şey diye de düşünmüştüm hani e, prototip bir kadının en sonunda işte kötü yola doğru gitmesi e, meselesi bu prototip anlay anlatıyı bir taraftan da hani e, bu klasik anlatılardaki düşmüş kadın e, <gülüyor> figürünle bir alt metin olarak alay etme durumu da bilmiyorum geçti mi aklınızdan ha, diye düşünmüştüm. üzerimden geçmedi ama <gülüyor> bilinç aldım. Düşmüş kadın durumu çok tabii muhafazakar evet. e, ya düşmüş bir durum de. oluyor aslında. Yani... <gülüyor> muhafazakar değilim. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, şimdi biraz şeyden bahsedelim. E, bu mekanlar meselesinden. Çünkü çok e, kalabalık karakterler yok anlatılarınızda. Kalabalık karakterler kullanmıyorsunuz. E, mümkün olduğunca hatta karakter sayısını azaltmak sanırım. E, evet. Sizin, e... Karakter ve mekan sayısını evet. azaltmak zamanı. Daraltmak. Daraltmak. Bu ve bir de e, özellikle son kitaba kadar yani hikayede büyük boşluklar var'a kadar hep kapalı ve iç mekanlar. <gülüyor> yani e, daha çok anlatılarda doğru, yani neredeyse doğru. baskın olarak ortaya çıkıyor. Bunun sebebi ne? Yani... E... Muhtemelen e, bilinçli bir sebebi yok ama e, hı hı. karakterin iç dünyasına bir tür klişe tabirle iç dünyasına yolculuk için hı hı. E, sanki e, mekanın onun üzerine doğru daralması hı hı. Gibi bir mimari hı hı. anlayış var mimari destek var biz iyice o karaktere odaklanıyoruz hı hı. E, algımızı dikkatimizi dağıtacak fazla yan hikayeler hı hı. yan karakterler hı hı. yok aslında bize nefes aldıracak o anlamda biraz klostrofobik ve hı hı. odaklı hı hı. E, bir anlatı tercih ediyorum. Ee, sanki bir e, sinema filminde işte tek plan tercihi gibi hani uzun süre sahnenin tek kamera, değişmeden hı. tek kameranın hı hı. olayları takip etmesi gibi bir örnek verebiliriz belki sinemadan. Ee, o üslubu seviyorum aslında. Öyle yazmak istiyorum. Yani okur olarak çok farklı üsluplardan zevk alıyorum tabii. Hı hı. Ama e, yazarken elim hep bu tarafa doğru gidiyor. Hı hı. Son e, hikayede büyük boşluklarda var da gerçekten bu biraz kırıldı. Zaten genel olarak daha önce yazdıklarıma göre daha mizahi diyeyim. Dışa dönük, daha sokak. dışa dönük, daha mizahi, daha sokağa dönük bir Hı -hı. durum var. Ben de onu hissediyorum. Bu da hadi bu sefer böyle olsun diye yola çıktığım bir şey de aslında. Hı -hı. Kara mizah boyutu bir noktada eklendi. Aslında anlatıların özünde yine çok kasvetli durumlar var. Çok çıkışsız durumlar var ama bir anda bana da okura da nefes aldırabilecek kara mizah anları, absürt mizah anları var. Hatta ben hep karamiza atıyorum ama bazı yerlerde acaba diyorum karamiza sınırını da geçtim bayağı sululuk <gülüyor> noktasına doğru gitti mi diye düşündüğüm de oldu. Bir de yazarken şöyle oluyor bunlar baştan planlanmış Noktalar olmuyor aslında başta o kasvetli öykü geliyor e, aklıma ama e, yazmak öyle bir şey ya yazmaya başladıkça kafada kurulan şey değişmeye başlıyor Ben zaten kafamda bir şey oturtmadan yazmaya başlayamıyorum yani böyle spontan ben bir yazmaya başlayayım gerisi zaten gelir gibi bir duygu hiçbir zaman olmuyor Çok net e, geliş gelişme sonucunu bilmem lazım hikayede ne yaşanacağını kabaca bilmem lazım ondan sonra yazmaya başlayabiliyorum hı hı. Ama böyle deyince çok sıkıcı, çok mühendislik işi gibi geliyor. Değil, yani. Fakat ilginç bir şey yani işin, edebiyatın daha gizemli tarafı şurada devreye giriyor. Planladığım gibi gitmiyor yazarken. Yani hmm. yaşarken bile öyledir ya mesela taksiye binip bir yere gideyim dersiniz ama gerçekten binip gidince o takside çalan müzik, taksi şoförünün durumu, içerideki koku bir sürü şey e, taksiye gideyim dediğinizde kafanızda oluşan resimle uyuşmaz. Ya da şoför yanlış yere Ya da yanlış yere götürebilir. O daha dramatik bir değişiklik. <gülüyor> e, yazarken de böyle kendime çizdiğim o rotadan yazarken adım adım farklı yerlere gittiğimi görüyorum. Hı hı. Ve bu kara anları bu absürt e, komik durumlar hep sonradan eklendi aslında. Yani o, e, kaba iskelet Tek kasvetli bir öykü var, içindeki komik anlar yazarken çıktı gibi bir denge oluştu. Hemen hemen hepsinde böyle oldu bu ilginç bir şekilde. Bir de şey de var hani metrolar, alışveriş merkezleri sadece şey değil aslında kalabalık olduğu halde yine o kalabalığın içinde odaklanma var. Bir de bu yine son kitapta 13 maymun hikayesi. Bu da evet. tam tersini yaptığınız bir şey. Kalabalığa odaklanan tek kişi var. Evet. Herkes de maymunlar. Dışarıda kalan. Evet dışarıda gibi. kalan ve şey yapıyor o kalabalığa odaklanıp kalabalığı aynılaştırıyor. Doğru. Ve kendisi kalabalığın içinde tek kalmış. Benzer bir şey... E, İlk hikaye kitabınızda da var. Karanlıkta var. Evet, karanlık. Doğru, çok Herkesin doğru. Herkesin ışıkları kesiliyor ve o evet. herkesten farklı. Tüm semp'de ışıklar kesiliyor. Bir Hı. daire de kesilmiyor, aydınlıkta kalıyor. İlk başta ne güzel diyor ama ondan sonra bunu yavaş yavaş huzursuz etmeye başlıyor. Karşı pencerelerden bakan siluetler görmeye başlıyor ve sonunda çözümü ışığını kapatmakta buluyor. Aynılaşmakta buluyor. Evet. Ee... Ama burada, burada ben şey diye düşündüm. Hani bu hikaye o hikaye hikayeyle konuşuyormuş gibi. Çünkü burada doğru. aynılaşmıyor. Doğru. Bu farklılaşmayı evet. tercih ediyor. Hani o yüzden de şey gibi geldi. Bu içeriden dışarıya burada çıkmış olmanız. Burada biraz daha hı hı. mizah ve sokağın işin içine girmesi de e, bu farklılığı... E, Hani diyorsunuz ya yazarken kalemi ister istemez hı -hı, insanın hı -hı. oraya gidiyor. Hani o yol değiştirme hikayesi Doğru. belki böyle bir şeye mi sebep evet, oldu? Güzel bir karşılaştırma oldu bence yani hı -hı. özellikle iki öykü arasında daha önce düşünmemiştim hı. böyle bağlantı olduğunu ama üzerine konuşunca gerçekten e, katılıyorum. Bir de yine bu hani şey diye konuşmuştuk ya hikaye ya da yani anlatmak istediğiniz şey e, her zaman aynı şey yöne gitmiyor diye. Hı -hı. E, yine burada çok ilginç kurgusu olan bir hikaye daha var. Bana bayan deme evet. hikayesi mesela. Hı -hı. E, bu da e, şey... O çok diyalog ağırlıklı bir evet, öykü oldu. Benim diyecek. yazdıklarımın evet. aksine Hı -hı. genelde az diyalog tercih ediyorum. Bu öykü tamamen diyaloglarla oluşuyor. Neredeyse e, oyun metni gibi, tiyatro gibi. Evet. Gerçi o şeyde de vardı sanırım oyun metni değil de sahne sahne. Bir yerde evet bir sahne e, anı senaryo tekniği senaryo giriyor tekniği bir yerde. E, girmeye başlaması. Ama evet. bu, bu yine ondan daha bağımsız bir şey. Sadece diyaloglarla konuşup Doğru. sonra Diyalogla da. Diyalogla aslında bir e, fiziksel hikaye de akıyor. Evet. Bir yandan bir taksi yolculuğu aslında ama e, diyaloglarla takip ediyoruz Hı -hı. o. İşte Olsun. mesela bu kitapta ben o yüzden şey diye e, hikayede büyük boşluklar var hı hı. mesela adı da bu kitabın. Evet. E, daha işte bu dışa dönük ve sokağın işin içine girmeye başlama da dil de değişmiş zaten. Hı. Hani dil de aynı değil, değil. ve e, o e, dilin kendisi de daha konuşur hale gelmiş. Sadece olabilir. bu hikayede evet. değil. Şöyle bir şey de olabilir. Tabii e, kendim çok sağlıklı değerlendiremeyebilirim ama hissiyat olarak hı hı. E, ilk dönem yazdıklarımda daha fazla... İzlediğim filmlerin, okuduğum kitapların Hı -hı. E, etkisindeydim belki. Şey daha azdı. Hı -hı. Sokağın etkisi diyeyim daha azdı. Yüzde olarak. Hı -hı. Tabii ki hep var. Öbür türlü çok sentetik Hı -hı. bir şey olur zaten. Ama gittikçe e, sanatsal referansların diyeyim etkisi azalıp sokağın spontan e, gelişen Hı -hı. durumların etkisi daha çoğaldı Hı -hı. E, bu son öykülerde. Hı -hı. Ama bu biraz belki de öykünün e, kendi içindeki dinamikliğiyle ilgili olabilir. Romana Hı -hı. dönüldüğünde yine... Sokaktan uzaklaşıp Diğer tarafa geçebilirim yine yani. Yani Bakalım bekliyoruz <gülüyor> <Evet>. o zaman <gülüyor> Şimdi yine bir ara veriyoruz İkinci kısma geçmeden önce Bugün ne çalalım Bugün doğa tarihinde Birkaç yerde geçen Pet Shop Boys'un Eski bir parçası var Suburbia diye Onu çalabiliriz <gülüyor> Tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Hakan Bıçakçı ile konuşmaya e, devam ediyoruz. E, şimdi bu son kitapta da var tabii ama yine sizin bence anlatılarınızda hep olan bir şey. Zaten daha önceki programlarda da özellikle modernist yazarların e, etkisinin olduğunu eserlerinizde söylemiştiniz. Ben mesela şeyi düşündüm. E, özellikle hikayelerinizi okurken... E, ben de James Joyce'u düşündüm mesela Dublinlileri. Hı -hı. Yani orada şeydir ya, e, yani bir estetik yoktur. Sıradan insan, Hı -hı. okursunuz. Hiçbir şey de olmayabilir. Hı -hı. Tamamen böyle hani kendi aleminde. Suslu durumlar Suslu yoktur. Durumlar. Yani bu, Hı -hı. Bunu düşündüm mesela, hani sıradan Hı -hı. insanın. Hani böyle şey gibi, benim hayatımda estetize versin. Benim Hı -hı. hayatımda sanat eseri olmasın. Bunun bir tarafı bu, öbür tarafı da bu da sanat eseri olsun. Niye olmasın? gibi doğru. Hani gösteriş yok abartı yok ama bu da olabilir niye olmasın mesela onu düşündüm yani e, doğru beni şey kendiliğinden roman konusu gibi hayatlar karakterler e, insanlar açıkçası cazip gelmiyor onları anlatmak yani e, benim hayatım film gibi der ya birisi mesela ben öyle bir hayatı anlatmak istemem hı hı. mesela ya da hayatımı yazsam roman olur denilecek hı hı. gibi bir hayatı yazmak istemem eee Biraz tam tersi e, kurak bir alana girip yavaş yavaş oradan bir şeyler çıkarmak Hı -hı. aslında. hani Geçip giderken hiçbir ilginçliği olmayacağını düşündüğümüz bir durumun içindeki ilginçlik. Tıpkı tekinsizliği konuşurken Hı -hı. normal dediğimiz şeyin altında çıkan tekinsizlik Hı -hı. gibi aslında bir evet. Hı -hı. denge var. Böyle bir formül var sanki. Yani bir taraftan da şöyle bir şey var gibi hani... E... Her gün önünden geçtiğimiz e, bir ne bileyim en basitinden tarihi eserin aslında ne olduğunu hiç fark etmememiz gibi. Tabii. Ya da onun aslında tarihi eser olduğunu fark etmememiz gibi. Çünkü o kadar böyle zihnimiz şoklar altında ki bu işte konuştuğumuz Hı -hı. metropol yaşamı e, yüzünden aslında yakalayabileceğimiz birçok şeyi yakalayamaz hale geliyoruz. Kesinlikle. Ya da bazen bazı yolu bile tarif edemez hale geliyoruz. Hı -hı. Yani belki oradan onlarca kez geçtik ama. Bildiğimiz kadarını bilinmesi gereken... Her şey gibi düşünme Tembelliği oluyor bir noktadan sonra Ya da gördüğümüz kadarını görülecek Hı -hı. Bu konuda her şey o zaten Hı -hı. Mesela o yüzden yine şey diye düşündüm Sizin eserlerinizde Hani tam da hani sizde ilk programda da konuşmuştuk Gündelik hayatın kendisinin önemli olması Hı -hı. Ve hani gündelikliğin Kendisinden yola çıkmak O yüzden de bu eserlerinizde Hani takıntı ve tekrar meselesinin önemli olduğunu hani ısrarla bir hatırlatma durumu Hı -hı. Evet, tekrar Doğru. yani işte en basinden bu yine bu şeyde de var başka kitaplarda da var hikayede büyük boşluklar vardı metrobüste kendi kıraş hikayesinde Hı -hı. mesela ısrarla burada her paragrafta ömrümün en güzel yılları metrobüste kendi kıraş oynayarak geçti. Evet. Her paragraf aynı cümleyle. Her paragraf tekrar ediyor. Yani tekrar başlıyor. duruma göre değişiyor aslında. Örneğin doğa tarihinde de çok fazla tekrar var. Bilinçli olarak yapılmış. Bu e, çok anlaşılabilir bir şey aslında. Hayatın monotonluğunu anlatmak için. Hı hı. E, metnin de düştüğü tekrarlar. Hı hı. E, bunları aslında hep... E, mesela tekrarın okumayı zorlaştıracağını bazı yerlerde hı hı. E, düşünmeme rağmen... E, yine de üzerine gitti. Gitmek istedim mesela Hı -hı. yani tamamen ben bir rutini anlatacaksam Hı -hı. bu tekrarlar mutlaka olmalı Hı -hı. diye ve şey eleştirilerin olacağını biliyordum. Ee, çok fazla tekrar var Hı -hı. diye ama çünkü tekrarı görmek çok kolay zaten yani yazarken Hı -hı. de hemen fark edilebilecek bir şey. Ee, adeta bazı yerler kopyalayıp yapıştırılmış gibi tekrar diyor ama bunun bir amacı var tabii aslında. Evet. Orada o amaç ağır bastı o kasvetin geçmesi okuma zevkine galip geldi diyebilirim o durumlarda tekrar olmasını istedim. Ee, bazen de tekrarın estetik bir boyutu da var büyülü bir yönü de var bence hı hı. çünkü şöyle aynı durum tekrar ediyor aynı cümle ama biz ikinci ya da üçüncü karşılaştığımızda aynı cümleyle anlamı farklı oluyor. Hı hı. Yani cümlenin kendisi fiziksel olarak, harflerin dizilimi olarak aynı ama okurda yarattığı anlam farklı. Çünkü arada geçen paragraflardan dolayı oluyor hı hı. bu. Ee, bu da bana çok büyülü gelen hı. bir durum. O yüzden e, yer yer bunu da yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Bu e, sinemada da çok etkilendiğim bir tekniktir diyeyim. E, başlarda gördüğünüz bir sahneyi sonra tekrar görürüz hı hı. ve bütün anlamı değişmiştir hı hı. aslında. Çünkü arada bizi değişmişizdir. Hı hı. Doğru. Bir de yine benim dikkatimi çeken bir şey var bu yani doğal tarihinden itibaren e, başlayan bir şey e, eserlerin giderek politikleşmesi yani bir politik arka plan e, şey yapmaya tabii ki gündelik hayatın kendisinin bu şekilde kurgulanmış olmasını anlatmak da politik bir şey bunu hı hı. minor bahamsız, politika alanına doğru e, gidiyoruz zorunda. E, bir şey yani düşünmüyorum fakat yani doğal tarihinden başlayarak doğal tarihinde de hani babayla kızın konuşmasında işte köprü yine gösteri var kapanmıştır. Hı hı hı. Grafik olacak falan şeklinde geçiyor ama hikayede büyük boşluklar vardı e artık bu bizzat gündelik hayata e, uygulanan baskıların e, birey üzerindeki etkisi işte kutlama yapacak bira içemiyor. Hani hmm. bira içememek evet. üzerine ya da işte e, kutla yani dans etmek istiyorlar müzik yok o saatten sonra evet. dans edilemez. Kitabın kapağında bile dikkat ederseniz sansürlü bir sigara hmm. var zaten. Kendinden evet. sansürlü. <gülüyor> evet yani bu niye? Yani bu sokağa doğru gitmesiyle mi anlatı biraz daha hani bu? Daha doğrusu politik olanın görünürleşmesi. Hı -hı. Ya yani aslında daha katılıyorum daha görünür olmaya başladı politik duruş diyeyim. Aslında hep başından beri var. Ama daha minor politika bazında evet. hani günlük hayattaki yansımaları Hı -hı. biçimindeyken... Daha net görülüyor Bu da aslında öykülerin Bu duruma belki daha müsait olduğunu Düşünüyorum neden bu ayrımı yapıyorum bilmiyorum İçgüdüsel bir şey ama Öyküde karşılaştığım zaman Beni daha az rahatsız ediyor Çünkü doğrudan söylenmesi Bazen rahatsız edici olabiliyor Yine o didaktiklik anlamında Yani O kaygının Gündelik hayattaki o baskının Bir yansıması sanki olmalı Edebiyatta bir filtreden geçmesi gerekiyor diye bir belki bu da bir tutuculuk böyle düşünürken sanki yo neden hı hı. doğrudan da bu kendiliğinde de ortaya çıkabilir gibi hı hı. bir durum oldu. Evet evet bir de şey konuşmak istiyorum son olarak tekrarlardan bahsettik hareketler de tekrar ediyor hı hı. mesela hani doğa tarihinde artık doğa bize tam bir robot gibi tabi iyice mekanikleşmiş, mekanikleşmiş bir, hayat bir, hayat bir hayatı var Diğerlerinde de öyle. ...ayrıntı ama hareketin ayrıntıları... Hı -hı. ...durumun değil. Hani hep bir... ...hareketin ayrıntısıyla karşılaşıyoruz. Doğru. Yani orada böyle... ...şey gibi düşündüm. Hani metalik... ...bir ses çıkar ya. Gıcır gıcır Hı -hı. gıcır... ...böyle insanın kulaklarını rahatsız eden... ...hani ısrarla orada bir gürültü... ...şeyi rahatsız etsin okuru. Hı -hı. Böyle hani bu eyleme yönelik bir... E, ...en azından ben öyle... ...hissettim okur olarak. Hı -hı. Yani bilmiyorum sizin bilinçli yaptığınız... ...bir şey mi ya da öyle mi? Yani... yani... Hmm, rahatsız edicilik Hep arka planda olmalı diye düşünüyorum hı hı. O yüzden e, rahatsız edicilik Tabi bıçak sırtı bir durum Dengesinin iyi kurulması hı hı. lazım Sırf rahatsız etmiş olmak için hı hı. E, Yapılan bir şey de Hoş değil bence ama o e, Yapmaya çalıştığım bir rahatsız Dengesi var bıçak hı hı. sırtında giden e, Hep onu korumaya çalışıyorum Bu dediğiniz gibi hareketlere de yansıyor hı hı. E, Anlatın diline de Yansıyor bazen Evet <gülüyor> Maalesef üç program yaptık ama tabii ki daha sizin eserlerinizle ilgili konuşacak çok şeyimiz var. Ee, bugün de bitirmek zorundayız programımızı. Çok teşekkür ben ederiz. Ben çok teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olun buraya geldiğiniz için. Ee, haftaya konuğumuz İsa Hak Uygar Eskicihan olacak. Bugün neyle veda edelim? Bugün doğa tarihinin giriş bölümünden bir işe gitme sahnesini bölümünü okuyayım. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Doğan'ın kocaman gri cipi yarım yamalak bir nefes alıp kirli nehre geri dalan su aygırı gibi yeni bir beton arma girdaba kapıldı. Döne döne batmaya başladı. Arka camın içindeki peluş hipopo devrildi. Radyoda yeni başlayan şarkı inlen her katta biraz daha parazitlendi. Eksi bir, eksi iki, eksi üç. Aracı kendi şirketine ayrılan bölüme park eden Doğa, katlı otoparkın asansörüne yürüdü. Yukarı çıkan asansörün kahverengi dar kapısı bitişikteki plazanın geniş cam kapısının tam karşısına açılıyordu. Asansörden inip plaza binasına yürüdü. Doğanın dışarıdaki dondurucu şubat havasına temas ettiği tek an bu birkaç adımlık yürüyüşü oldu. Soğuk içine işlemeye fırsat bulamadan insanlara öğütür gibi dönen şeffaf kapıya yöneldi. İçeri girdi. Kırmızı elektronik saat 9.23'ü gösteriyordu. Yüksek teknoloji ürünlerinin minimalist bir mimari anlayışla birleştiği yüksek tavanlı filtre kahve kokulu alandaydı. Gizli güvenlik kameralarıyla çevrili, kapalı ve kontrollü bir meydan. Siyah metal turnikelere doğru ilerledi. Retina okuyan sistemin önünde durdu. Ok gibi dimdik duran kirpiklerin arasından lacivert bir bakış attı merceğe. Merceğin lensi doğanın lensini tanıdı. Kırmızı çarpı işareti yeşil ok işaretine döndü. Turnike açıldı. Yakıt telsizleriyle esas duruşta bekleyen üniformalı güvenlik görevlerinin arasından geçip metal kapılı asansörlerin bulunduğu koridora yürüdü. Genel panele x girdi. Bekledi. 11 saniye içinde E asansörü gelecekti. Doğa içinde düğme olmayan metal kabine girdi. Yeni bir iş günü için alçalmaya başladı.